Bu program Açık Radyo dinleyicisi Behice Oktar tarafından desteklenmiştir. ...Buna'nın Beriyan'ı. Hazırlayan ve sunan... <gülüyor> ...Muammer Ketencoğlu. Herkese oturumun beri yanından merhabalar. Muhammel Ketencoğlu ben. Her hafta olduğu gibi sevgiler saygılar gönderiyorum size. Bugün Konya'dayız ya da oradaki deyimiyle Gonya'dayız. Evet Anadolu'nun orta göbeğinden neşeli yerinde gerçekten otraklı bir anlamda da Türkler dinleyeceğiz ve oranın en değerli usta sanatçısı o da görme özürlüdür. Ahmet Özdemir dinleyeceğiz. Önce biraz dinleyelim. Sonra da hem ben biraz konuşayım he de hem de o da e, telefonla bize bir şeyler söylesin. Hadi Ahmet amca dinliyoruz. Müzik Evet hızlı bir giriş yaptık hızlı ama oturaklı hızlı olduğu kadar e, yerinde ve tatlı Evet Konyalı yerel sanatçı Ahmet Özdemir'i bugün konuk ediyorum programı boyunca Onun e, yüzyıllardan e, beri süzülen zengin Konya müziği geleneğini temsil eden en son usta olduğunu hemen belirtmek gerekir 60 senedir mızrap sallıyor kendisi bazı kayıtlarında cümbüş de çaldığı görülmüş ama genel olarak Udu'yla e, öne çıkmış bir e, usta sanatçı. E, kendisinden duyduğum kadarıyla 9 tane e, yerel albüm yapmış. Bu yerel albümler ne İstanbul'da bulunur ne de başta TRT olmak üzere her ne kadar e, Konya'dan derlenmiş. E, Türklerin büyük bir çoğunda onun ismini görsek de e, onun sesini e, duyamıyoruz radyolarda. E, Korunluk kullanması e, belki pek çoklarından daha çok hak ettiği devlet sanatçılığı o da ne kadar e, anlamlı bir payadır bilmiyorum ama eğer güzel bir ise e, o payeyi on yıllardan beri hak etmiş son derece değerli bir e, usta e, Tuna'nın beri yanında Balkan coğrafyasından e, kaçtığım ender programlardan biri ve e, sevgili Ahmet Özdemiri Ahmet Amca'yı e, ve onun müziğini konuk etmekten büyük onur duyuyorum. Aslında Balkanlarla Konya arasında hani e, birazcık kafamızı e, tarih bilgileriyle e, birlikte anımsayıp çalıştırırsak e, doğru bir bağlantı, düzgün bir bağlantı var yani özel bir bağlantı var e, vakti zamanında Osmanlı İskender politikaları gereği Konya'dan pek çok e, Türkmen, yörük Balkanlara yerleştirilmiş. Ee, orada Osmanlı kültürünü, Türk kültürünü bugüne kadar bile e, taşımışlar. Ve e, onlardan bir kısmı geri göç sırasında, e, geri dönüşler sırasında yine e, Konya ve çevresine Kapadokya'ya e, yerleştirilmişler. İşte Ürgüp'te, Avanos'ta gittiğiniz zaman halk oyunları gösterisine e, Makedon Makedonya'daki oyunlardan örnekler bulursunuz. Hatta yaşlılar, bazı gençler bile Makedonca konuşabilir. Bu küçük parantezden sonra Ahmet amcadan bir türkü daha dinleyelim. Ondan sonra onun sesini duyuralım. Birazcık kendinden kendini dinleyelim. Şimdiki türkü Gülüm Var Kucak Kucak. I'm <laughs> I'm uh -huh. Sevgili dostlar Tuna'nın beri yanındasınız ben Mahmut ve bugün değerli usta 60 senedir Konya müziğine emek vermiş. Değerli ustamız amcamız e, Ahmet Özdemir'i e, ağırlıyorum. Şimdi telefonun öteki ucunda. Hoş geldin Ahmet amcacığım. Hoş geldik efendim. Nasılsınız? Çok iyi sesiniz duyduk. Bu programda seslerin, sesinizi duyurmak benim için gerçekten büyük onur. Biraz da heyecanlandım. Azıcık da gözlerim yaşardı. Beni e, affedersin. Estağfurullah şimdi Ben buradan ee, İstanbul'daki Konyalılara sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve bütün İstanbul'daki radyo çalışanlara da, bütün yani böyle genel radyolara da sevgilerimi gönderiyorum. Ee, Bizden sana en içten sevgiler şu an, ee, Saygılar sunuyorum hepinizi. Birazcık anlat bakalım bu işi nasıl, efendim, nasıl başladın. Efendim ben Ankara Radyosu'nda yetiştim. Hı. 958 yılında Ankara Radyosu'na gezmeye gitmiştim. Orada bir müzik yaptım. Oradaki radyo çalışanları beni çok oldular. bildiler, sevdiler. Ve on yıl Ankara Radyosu'nda yetiştim. O zaman TRT değildi. Radyoydu sadece. Tabii. Her pazartesi giderdik radyoda band kaydı yapardık. Değerli hocalarım Vedat Nedim Tör, Muzaffer Sarı Sözen, Ruşen Ferit Kam, Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin gibi değerli hocalardan başka bir şey kalmadı geri ya. Ha, en, en, en büyükleri ha, tanımışsın. Sol yaptım. Ve ondan sonra da çalıştım, çalıştım, çalıştım, çalıştım. Ve sevdim bu hayatı, bu müziği sevdim. Ve insanları da sevdim. Zaten insanları sevmezsen müzik olmaz. İnsanları sevmek lazım yani. Tabii ki. Anlatabildim Ha bir de şovmenliğim var benim aynı zamanda. Bunu da ekledim. Müthiş taklitler yapıyorsun. Aa, tabii tabii. Mesela bir şovmenliğim de var. Konuşmam da var. Böyle böyle böyle böyle. 68'de Konya'ya mı dandın? 933 doğumluyum. Güvenç doğdum. 11 yaşına kadar müzikle <gülüyor> hiç haberim olmamıştı. Gözlerim çiçekten rahatsız oldu. Evet. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım dedim. Ya çanta yaptım olmadı. Trikotaj ördüm olmadı. Bana dediler efendim bu körler yazısı var dediler. Ya ben dedim körler yazısını öğreneyim ama başka birine mektup yazdığım zaman adam nasıl okuyacak altı nokta ne bilsin adam bilmez. Tabi o zamanlar <gülüyor> görmeyenler okuma yazma bilen çok Hı, az insan var. Bilmez. E ne yapayım dedim. En iyisi müzisyen olayım dedim. Ve buna karar verdim. Ee, Gazi Eğitim Enstitüsü Bölümünde okudum. Orada da çalıştım. konservatuvara gittim. Orada da çalıştım. Hasılı ne menajerim, ne organizatörüm, ne de bir prosedürüm olmadan halka Halk, yani sanat e, organizatörler falan benden ortak olmadan, beni paramı almadan ben kendi paramı aldım. En güzelini bak. Ben de aynısını yapmaya çalışıyorum. Senin yolundan geliyorum. Tamam. Şimdi insanlar kırpıcı. Şimdiki insanlara <gülüyor> hiç güven olmaz. Onun için kendi paramızı kendini saymamız lazım. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> ben bu programda bulunmaktan çok büyük mutlu duydum. Dur tut, daha tut, gitme. Dur. Daha gitme. Daha konuşacağız dur. Heh, konuşalım. Şimdi. E sonra Konya'ya geldin. E, Konya'ya sonra Konya'da geldik işte. Konya'da Arif Şah Bey diye bir müzik öğretmeni vardı. Orada müzik ders aldık. Konya zenginlerinden Taşbaş diye bir abimiz vardı. O radyoyla beni tanıştırdı. Ankara Radyosu'yla. Zaten Ankara Radyosu vardı. Bir de İstanbul Radyosu vardı. Tabii. Başka da bir eğlence yoktu. Sonra bir bayan Mahallemizden dedi ki ya sen şarkı türkü söylüyorsun ama sende bir eksiklik var diye dedi. Ne eksikliği var abla? Ya sen bir uç çalsan fena olmaz dedi. Ama benim udum yok ki dedim. O zaman ut alma para falan var mı da kulaklaşımlı yazca para yok yani. Hı. O da dedi ki benim udum var sen gel dedi. Kendisi ee, Ankara'da iki kardeş. Gitmişler. Luan yandan ders almışlar. Biri keman ders almış. Biri ut ders almış. Konya'mızın iyi bir ailesi. Meşk yaygındır zaten Konya'da ha, değil oradan da udu çaldık. Udu çaldık. Ee, ama ben Türk halk müziği de olsun istedim. Ne yapayım dedim ya. Udu bağlama gibi çalayım dedim. Ve ilk plağı dolduran Türkiye'de ilk Türk halk müziğinde ut çalan adamım. Çok enteresan. Heh, adam. Şimdi o çaldığınız albüm Nazetme Acıcım Yanıyor İçim sözüverimiz bana ait olan bir parça. Tamam. Hani biraz evvel geçti ya radyoda. Tabi tabi. E, bu klasikler arasına girdi çoktan. Heh, o, Konya, Konya Türküsü olarak biliriz hep. Heh, o, o. Ne güzel. Ha. Sonra Hatta İstanbul Konya'da işte bu, bu parçalar böyle çalış, çalıştık geldik gittik falan bir. Babamın dayısının oğlu vardı Ahmet abi. O zaman otonakliyat diye bir şirket vardı Konya'da. Ya Ahmet abi dedim ben böyle böyle Ankara Radyosu'na sık sık getirip götürebilir misin beni? Ne demek dedi ya? Ben şoförüm dedi. Hem dedi ben <gülüyor> sözüm geçer dedi. Her pazartesi sağ olsun Konya'dan alır gelir Ankara'ya. Ankara'da efendim gideriz. Bant kaydını yaparsın. Pasete gireriz. İlk beni diksiyon dersimi veren de Emel Gazi Nihal isminde bir ablamdı. Yani Ankara Radyosu'nda ilk konuşan spiker. Rahmetli'yi çok yakından tanıyorum ha. ben Ahmet amca. Tamam mı gülüm? Sonra Baki Soha Edeboğlu'yla tanıştım İstanbul'da. Mahmut Tali Öngören'le tanıştım. Ha, tabii. Ee, böyle güzel spikerlerle tanıştım. Yani, müzik sabır işidir. Öyle panik yapmaya gelmez. Bakıyorum şimdi adamlar hemen efendim bir bant yaptık ya. Evvela kendini bir tanıt. Kendini kanıtla. Kimliğini al ondan sonra bant yap. Bir çalış aletini iyi çal. Ha, i̇yi ondan sonra bant yap. Yok evini bucağını satar ben meşhur olacağım diye soyunur. <gülüyor> bir de bakarım. Ay çok tatlı değil mi kaset herkulade oldu. Ay canım bundan çok iyi randıman alırsın. Bir milyon satar der. Bir de bakarım ekranda yok. <gülüyor> Yaşay <hemen> amca. <gülüyor> Peki 9 tane kaset yapmışın. 9 tane albüm yaptım. Daha evvel plak çalışmalarım vardı. 45'lik mi bunlar? 45'lik 45 bir... ona çıktı. Fakat onlara ben sahip çıkamadım. Kim aldı, kim götürdü, hiç kimse ne bileyim bir şeyler olmadı. Yok mu birer tane bile Nerelere sende? Nerelere gitti bilmem vallahi. E yok ben mu koleksiyonda sende? Hiç bir tane bulamadım. yazık ya. Şimdi Gradson diye bir plak Süz Studios vardı, orada yapmıştım, Odeon'da yapmıştım, hmm. Türkola'da yapmıştım, İstanbul'da vardır onlar birilerinde buluruz Mehmet Ali. vardır tabii. Buluruz, buluruz. Hatta bir tanesi teknisyen vardı, kendisi Yahudi bu kardeşim bu adam mükemmel bir insandır ha. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet sağ ol varo sesini duyurdum bize, e, bu. Programın kaydını da sana göndereceğim. Daha çok konuşacağız olur mu? Hiç, hiç problem değil. Göndersen de göndermesen de sen moralin düzgün olsun. Moralin düzgün. Rahatını iyi Buldum mu bırakmam. Ha. Buldum mu bırakmam daha çok muhabbet yapacağız inşallah. Konya'da geleceğim ben tamam mı? Kısmet. Nasip. Nasip. Seni kucaklıyorum. Nasip. Oldu canım. Hoşçakalın. Mutlu ol mutlu kal. Arkadaşlara. Sizlerde, herkese Konya'ya selam olsun burada. Sevgiler saygılar sunuyorum çalışan oradaki. Ekiplere, Hangi radyo? tamam mı? Çok sevgi sunuyor herkes sana. Hangi radyoymuş o diyor benim zeki? Açık radyo. Açık radyoymuş. Ha. Açık radyo inşallah açılacak, Türkiye'nin her tarafında duyulacak. Ha. E, en güzeli öpüyorum. Saygılar, sevgi sunuyorum Hoşçakal. oradaki kimselere. Evet. Söyleyecek bir tane sözcük bile bulamıyorum doğrusu. Hemen ee, Ahmet Üzlem'in ut. Utdaki ustalığını öne çıkaran bir albüm. Udile Anlar diye bir albüm yapmış. E, oradan Keşkem seni sevmeseydim diye başlayan e, aslında Konya geleneğinde bol bol karşımıza çeken, çıkan e, 9-8'lik havalardan birini dinliyoruz. <Gülüyor> sanatçımız Ahmet Özdemir'i dinliyoruz. Ee, biraz önce gerçekten insanın dudaklarını, dudaklarını uçuklatacak. Ee, bugünün hayatına da göndermeler yapan çok hoş bir e, sohbet yaptı bizimle. Şimdi Şebebe olan adında bir albümüne geçiyorum. Tabi bu arada bir küçük parantez açayım. E, bu 9 albümden eleme geçen 4'ünü ne gariptir ki Polonya'lı çok e, yakından e, apa olduğumuz ve burada da e, bir defa en azından sesini duyurduğum sevgili Adam Bereseviç e, bu kasetleri bunlar kasete olarak e, yayınlanmıştı bu kasetleri Polonya'ya gönderdim böyle bir proje başlattık kendisiyle e, sevdiğimiz, değer verdiğimiz e, ve CD'si bulunmayan ve basılma ihtimali de bulunmayan e, malzemeleri e, karşılıklı yardım, yardımlaşmayla CD formatına çevirme operasyonu başlattık ve bu projede projenin ilk adımında bu Ahmet Özdemir'in dört albümünü Polonyalı Adam Bereseviç CD formatına çevirdi. İşte böyle bir işbirliğinin sonuçlarını tadıyorsunuz şu anda. Evet İnce Çayır ve Şusillerin Sokakları meşhur iki Konya Türküsü yine Ahmet Özdemir. Sevgili dostlar Konya'dan ut sanatçısı ve, ve usta türkü derdeğicisi, türkü yorumcusu Ahmet Özdemir'i dinlemeye devam ediyoruz. Yine Udine Anılar e, solo utla yaptığı, yalnızca utla yaptığı e, albümü dinliyorum. Irmak Kenarı adında bir şarkımız var, bir türkümüz var. E, dinleyelim tekrar Ahmet Özdemir'i. zamanlardan beri, yüzyıllık yüzyıllardan beri Konya ciddi bir kültür, aynı zamanda da bir eğlence merkezi olmuş Osmanlı'da ve Cumhuriyet Döneminin başlarında hani o hepimizin kafasında, yani daha doğrusu da pek çokumuzun kafasında 1970'lerden sonra ortaya çıkan Konya imajı aslında son derece yeni ve Türkiye'deki türlü dinamiklerden kaynaklanan politik gelişmelerden. Ve sosyal gelişmelerden kaynaklanan bir durum. Şimdi dinleyeceğimiz iki türkü birbirine bağlı olarak Ayşeler Metin olur ve Mehmet'im. <Gülüyor> olur sözüde bütün olur ay şey seven suvar yanar yanar kül olur ay şey seven suvar yanar yanar kül olur beni bırak daşma başıma işler aşma kalbime ateş saçma gel ayşe Laş ev yana Biraz yüzünü göster, bu kadar zalim olma Biraz yüzünü göster, bu kadar zalim olma Beni bırakın karşıma, başıma işler aşma kalbime ateş saçma Gel Aysem, Gül Aysem, yemedim işi gücü bırakır mene gimedim Sevgili dostlar, Konya'dan e, değerli müzisyen Ahmet Özdemir'i Ağırladığımız programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok konuşmadım bugün. Hem Ahmet amca konuştu, hem de aslında söyleyecek çok da fazla bir şey yok. Oradaki sivil geleneği temsil eden en önemli e, ustalardan birisi belki de sonuncusu Ahmet Özdemir. E, son Türkümüz yine eski bir Konya Türküsü, Gül Kuruttum e, ve gerçekten benim çok sevdiğim duygulu. Keyifli aynı zamanda e, hoş bir türküyle Ahmet Özdemir sizlere hoşçakal diyecek. <Gülüyor> Gurbette sefette aman, aman haydi bir yarim var gurbette haydim aman bir var gurbette vay vay kurbette. Aman bir gül gelir el fendi Aha gülüm Haydi de bir gül gelir el fendi Vay vay Dolandım dağları kar parça parça Sevdiğim geliyor el sülfa tırfa Dumanlı da bozgur dağları dumanlı Sevmiş sevmiş alamamış sağlık Şa manaman bir bir de amanın gül vay vay Gönüyle bir yar sevdi va manamaz haydi de şu kon yada başimiz amanın şu kon yada vay vay Gülünem ağ gülen ama ne li dolu gülünem gülüne. vay vay Ellere gönül verdin aman aman aman aldat beni dilinem ha, ağ haydi aldat beni dilinem vay vay Doğandıp varı garpar çapar çapar Sevtiydi geliyor el parti parti. Umanlı da bastırdılar bumalı. Sevmiş sevmiş alamamış zavallı. Evet sevmiş sevmiş alamamış zavallı dedi Ahmet Özdemir. Bugün Tunanın bir yanında böyle neşeli ve aynı zamanda oturaklılığı bir e, müzik geleneğiyle Konya'daki zengin müzik geleneğiyle bağlantılı geçirdik. Evet bir hafta sonra yeniden görüşeceğiz ve her şey yolunda giderse size önümüzdeki hafta Ermeni ninnileri dinleteceğim. Tabi e, herhangi bir erteleme gerçekleşmeyecek inşallah. Yani başka yerlerde olduğu gibi. Evet e, telefonun başında olacağım. Program bittikten sonra 15 dakika 0212 343 4040 0212 343 40 40 numaralı telefondan bana ulaşıp her türlü düşünce ve kritiğinizi iletebilirsiniz. Ayrıca muammerketancoglu.com sitesine de e, mesaj gönderebilirsiniz. E, sevgili Feride'ye teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu keyifli program için de buradan tekrar Ahmet Özdemir'e teşekkürler ve saygılar gönderiyorum. Bir hafta sonra görüşmek üzere sevgiler saygılar. Tuna'nın Beriyan'ı. Hazırlayan ve sunan <gülüyor> Muammer Ketencoğlu. Bu program Açık Radyo dinleyicisi Behice Oktar tarafından desteklenmiştir.